hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, başlığımız bellek ve kendilik. Ee, Emre Bey giriş konuşmasında belleğin hem kişisel hem bireysel hem toplumsal boyutları olabileceğini söylemişti. Ee, aslında bu bireysel ve toplumsal boyutlar bizim e, bugünkü e, sunumumuzun bugünkü sunumun iki temel kısmını oluşturacak. E, çok şey bir detaylı bir plan oluşturdum. O plana uymaya çalışacağım. E, belleğin hem bireyin hem toplumun değişiminde ama aynı zamanda kimliğini korumasında ne anlamda hem bir imkan hem bir engel oluşturabileceği. Bir açıdan ne anlamda bir imkan olduğunu, ne anlamda bir engel de oluşturabileceğini özellikle bellek manipülasyonları vesilesiyle ama her şeye rağmen yine de bir imkan olarak kaldığını göreceğiz. Bunun içinde de e, meseleyi e, Paul e, genel düşüncesinde... E, Şöyle bu cümleyi bitirmeden yeni bir cümleye başlayacağım. Politiker genel olarak ara bulucu olarak kabul edilir. Hatta Gadamer'in e, Politiker'e yönelttiği temel e, meşhur bir eleştiri vardır. Yani tatlı bir eleştiri. ya. Politiker de nerede hiç e, bağdaştıramayacak, e, kutuplaşmış... Görüşler varsa onları buluşturmaya çalışır der Gadamer Paul Ricœur'dan için. Hatta Emmanuel Macron, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da yapılan bir eleştiri bu. Sizin çok Ricœur'cı bir tarafınız var sürekli işte. Evet değil, evet hep hep, onun üzerinden. çok meşhur bir aynı zamanda, aynı zamanda hem bu hem bu hem bu hem bu diye bir şey vardır. Ricœur'da o boyut var hem bu hem bu. Ve burada bizim konumuzla ilgili Ricœur'ın hem bu hem busu hem aynılık hem farklılık. Hem aynılık hem başkalık. Bu hem aynılıken hem başkalık meselesi çok farklı şekillerde, farklı kavramlarla Rikör'ün tüm düşüncesine karşımıza çıkıyor. Ve kimlik açısından bu iki zıt kutup Rikör için kimliğin hep aynı kalması, zamanda aynı kalması. Yani beni ben yapan nedir? Beni ben yapan tabii ilk akla gelen benim hafızamdır, hatıralarımdır, eğilimin öznesi, eylemin faili olarak kendim, kendim olduğumu hatırlamamdır. Aynı zamanda bunun yetersiz olduğunu göreceğiz. Bunu özellikle Augustinus'ta ve Locke'ta eleştirecek Ricœur. Ricœur'un savunmaya çalıştığı bir başkalığı mümkün kılan bir kimlik algısı olacak. Başkalığı mümkün kılan, yani aynı zamanda değişimi mümkün kılan. Bu değişimi de Ricœur tanımanın parkuru kitabında bellek ve vaat veya söz, verilen söz ikilemiyle ele alıyor. Bir taraftan insanın geçmişe bakan bir tarafı var. O bellektir, hafızadır, hatıralardır. Diğer tarafına geleceğe bakan bir tarafı var. O da verdiğim sözdür, vaattır. O boyutta insana değişim mümkün kılacak iki örde ama... Bu ikisinin arasında bir diyalektik ilişki olduğunu göreceğiz. Neden? Çünkü her ne kadar bellek beni, geçmişim geçmişim oluştursa, vaat da pardon geleceğimi oluşturursa aynı zamanda verdiğim sözü hatırlamam gerekir. Verdiğim sözü hatırlamam da yine bizi belleğe getirecek. Bu e, diyalektiği dolayısıyla bu üçlü yapıyı e, aynılık, başkalık, ve aynılık başkalık diyalektiğini hem birinci bölümde kişisel kimlikte hem ikinci bölümde toplumsal kimlikte göreceğiz. Ve bu iki boyutun yani aynılık ve başkalık arasındaki bağlantıyı anlatısal kimlikle oluşturacağız. Bu anlatısal kimliğin ne olduğunu birazdan daha detaylı göreceğiz. Öncelikle kendilikten bahsedelim. Ricoeur genel olarak kendi projesinin bir kendilik felsefesi olduğunu söylüyor. Hatta bir kendilik hermenitiği olduğunu söylüyor. Ben diyor bir kendilik hermenitiği yapıyorum. Nedir bu kendilik hermenitiği? Ee, neden kendilik? Sua. E, i̇pseite. E, sua diyor Fransızca. Bu Ricard sua dediğinde e, kendi. E, bunu e, mua'dan farklı olarak düşünüyor. Yani ben. Ben ve kendilik farkı. E, Mua peki neye atıfta bulunuyor Ricard'e? Mua Descartes'in yücelttiği kogitodur. Descartes'in yücelttiği kogitodur. Tüm refleksif felsefenin, modern felsefenin e, egemenliğini kurduğu e, bilimle, bilgiyle, teknolojiyle egemenliğini kurduğu e, subjektivist felsefenin temel merkezi olan Descartes'in cogito'sudur. Bu kogito e, muadır, yani e, ego kogitudur, bendir. E, Ricœur bunun ne anlamı italesi olduğunu, bunun çok e, bir egemenlik ilişkisi kurdu, bir tahakküm ilişkisi kurduğunu düşünüyor. Bu noktada tam bu Heidegger'le gelişen, Nietzsche'yle gelişen ee, bu post özne fikrine çok yakın o gelenekten geliyor. Ama aynı zamanda bu özne merkezciliğe cevabın e, Nietzsche'nin veya Levinas'ın yaptığı öznenin değillenmesi. E, Nietzsche'de farklı bir şekilde Ego Kogito değilleniyor biliyorsunuz. Levinas'ta başkasına doğru değilleniyor Ego Kogito. E, öznenin değillenmesine de karşı. Dolayısıyla Ricœur'un aradığı yine o ortayı e, buluyoruz burada. Ara buluculuğu ve ortayı aramayı. Ricœur'un ar aradığı bir yüceltilmiş egoyla e, değillenmiş tamamıyla yok edilmiş Nietzsche tarafından yok edilmiş veya Levinas tarafından tamamıyla buharlaşmış ego arasında bir bağlantı kurmalıyız diyor. Bu bağlantıda işte tam kendilik olacak. Kendilik nedir? Öznenin sorumluluğunu kabul edip kim olduğunu bilip ne olduğunu bilip bir takım eylemlerinin öznesi olduğunu bilip l'homme capable yapabilen öznedir. Yani eylemde bulunabilen öznedir. Bunların şartlarını kuracak. Şartlardan bir tanesi ve temel şartlık görüşün yani ve ilkörün hermenetikçi olduğunu mümkün kılan şart her vakit biliyorsunuz yorum felsefesi kendilik sürecin başında değil sürecin sonunda diyor yani kendilik Descartes'de olduğu gibi bir ön varsayım değil bir projedir yani insan kendisi olması için kendisi olarak başlamaz kendisi olma amacını amacıyla yaşar Peki bu anlamda Emre Bey hatırlamanın ne anlamda bir eylem olduğunu söylemişti. Ondan bahsedeceğiz. Belliğin pasif boyutuyla belliğin aktif boyutu. Yani kendi olmak, kendinin insanın kendisi olabilmesi aktif bir iştir. Bir uygulamadır, bir pratikte bir praksistir. Ve, <gülüyor> ve bu bağlamda bu kendinin eğer sürecin sonundaysa nasıl geleceğiz bu kendiye sürecin sonundaki o kendinin izlerini yorumlayarak. O kendinin izlerini yorumlamak nedir? Tarihsel olaylardır. Mimari yapıtlardır. Sembollerdir. E, kozmolojik sembollerdir. Şiirlerdir. Metaforlardır. İnsanı, insani tüm yapıtlardır. E, aynı zamanda bilinçaltıdır. Bilinçaltını birazdan Föyt'ten bahsedeceğiz. Bilin, al, bilinçaltının çok güzel bir konumu olduğunu göreceğiz. Önemli olan insanın bu izler vesilesiyle kendine yeniden sahiplenmesidir. Burada e, Ricœur bu bir kendinden çıkma, kendini merkez dışı kalma, kendine, kendini merkezin dışına çıkma, yeniden kendine dönme diye iktiğinden bahsediyor. Bunları farklı şekillerde, farklı yerlerde ifade ediyor. Birkaç örnek vereceğim. Benim kendisini sözcüğün en geniş anlamıyla, benim kendisini sözcüğün en geniş anlamıyla bu destelerde yani yorumladığı nesnelerde yitirip bulması gerekmektedir. Ben kendini yorumladığı nesnelerde yitirir ve geri bulur. İkinci örnek, ben okuyucu kendimi kaybederek bulurum. Ben okuyucu kendimi kaybederek bulurum. Veya yine e, Metin Hermonit'inden bir örnek bu diyalektiği e, sahiplenme ve kendine geri gelme. E, deposesyon diyor. Yani kendi kendimi sahiplenmesini kaybetmem ve geri kendi kendime sahiplenmem. Kendinin efendisi beni metnin öğrencisi kendiyle değiştiriyorum. Şimdi e, peki bunların konumuzla alakası ne? Bunların konumuzla alakasını anlamak için neden Rikör'ün, yorumcu Rikör'ün yani metin yorumuyla, şiir yorumuyla, allegor yorumuyla, sembol yorumuyla uğraşan Rikör'ün neden bellekten bahsettiğini anlamak gerekir. Çünkü tıpkı yazarın düşüncelerini bir yazıda, bir yapıtta, bir metinde izleriyle ifade ettiği gibi hermetikçi Ricœur Tarihteki izlerle uğraşır. Oysa bellek, hatıralar geçmişin tarihteki izleridir. Ricœur tanımanın parkurunda üç tür izden bahsediyor. Üç tür iz var diyor. Bunlar kortikal izler. Yani nöronal bilimlerin ele aldığı kabuktaki izler. Fiziki izler. İki psihik izler. Bunlar duyusal ve duygusal izlerdir. Üç belgesel izler. Bunlar da kişisel ve kamusal arşivlerdir. Bunların birincisini psikanalizle ele alacak, ikincisini bellek kuramıyla, üçüncüsünü tarihle. Ve birazdan ikinci bölümde ne anlamda tarihi izlerin bellekteki izler sorununa cevap olabileceğini göreceğiz. Oysa hatıralarda bir paradoks görüyor Rick. Hatıra özü itibariyle bir paradokstur. Neden? Çünkü yokluğun varlığıdır. Yani yokluğun bir, bir şey var olmuş bir şeyin ve şu an yok olan artık tamamıyla kaybolmuş bir şeyin elimdeki tek varlık modudur. E, dolayısıyla aslında Rikör'ün bunu açıkça Rikör söylemese de çeviriden bahsederken e, bu Platon'daki üçüncü e, insan üçüncü adam paradoksundan bahsediyor. Yani e, çeviriden bahsederken Rikör e, çeviri üzerine kitabında hiçbir zaman için bir çevirin ne kadar iyi yapıp yapılmadığını Kontrol edemeyeceğim çünkü elimde üçüncü bir model yok diyor. Yani bir referans yok diyor. Yani bu çeviriyle e, orijinal metin arasında üçüncü bir anlam olarak duran ve ikisi için ölçüt olabileceğim bir, olabilecek olan bir üçüncü kavram olmadığı için benzer şekilde belli hiçbir zaman için bir hatıra hiçbir zaman için başka bir şey kıyaslayıp da kontrol edemeyeceğiz. Gerçekten böyle oldu mu olmadı mı? Dolayısıyla bunu farklı bir şekillerde ifade ediyor. Okuyorum. Yok olan bir şeyin temsilinin varlığıdır. Hatıra yok olan bir şeyin temsilinin varlığıdır. Veya daha önce olmuş ve şimdi mevcut olmayan bir şeyin temsilidir. Ee, bunun bir muamma olduğunu söyler, Bir enigma olduğunu söylüyor. Neden bir muamma? Çünkü eğer o şey bende o izi bıraktıysa demek ki gerçekten çok önemli bir şeydi. Ee, çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani beni duygusal olarak, belki fiziki olarak etkilemiş bir şeyden bahsediyor. Bende bir iz bırakmış olan bir şey. Ama bu, burada aynı zamanda bir traumatik bir durum var. Neden? Çünkü o bende iz bırakan nesneyle benim kurabileceğim tek ilişki o izin kendisi. Dolayısıyla o iz, o geri çekilmiş nesnenin hem semptomu hem de varlığını bilmemi sağlayan tek elimdeki işaret. Bu da bellek manipülasyonlarını mümkün kılacağız. İleride göreceğiz onu. Bu Ricardo genel çok genel bir sorun. Yani burada kişisel bellek, birinci bölüme geçiyorum. Kişisel bellekle başlayacağız. Kişisel hem iki bölümde de şöyle özetleyeyim size konuşmanın planını. Aynılık, başkalık, anlatısal kimlik, anlatısal kimlik, aynılık, başkalık. Yani bu kadar basit. Aynılık, başkalık, anlatısal kimlik, anlatısal kimlik, aynılık, başkalık. Birinci üçlü kişisel bellek, ikinci üçlü toplumsal bellek. Önce kişisel bellekle başlayalım. Bu dolayısıyla kişisel bellekte aynılık. Kişisel bellekte aynılığın ayrılık nedir? Benim kimliğimi oluşturan bir birikim olmasıdır. O birikimi ilk önce eee Ricœur e, Augustinus'ta görüyor. E, meşhur Fransız e, Fransız pardon, Hristiyan e, teolojisinin ve e, felsefe şey e, Hristiyan teolojisinin ve felsefesinin kurucularından Augustinus. Türkçe İtiraflar kitabı var biliyorsunuz. Ki İtiraflar kitabından bahsedeceğiz. E, önce önceliquer bu da, ilk önce ele aldığımız kısımda ha, onu da söyleyelim. Ricœur bellekte Emre Bey de bahsetti. Ee, ne sorusunda neyi hatırlıyorum ve kim sorusuna bahsediyor? Neyi hatırlıyorum? Kim hatırlıyor? Ee, girişte kısaca neyi hatırlıyorumdan bahsettik. Bu hatıralarla ilgili neyi hatırlıyorumdu? Şimdi kimi kim hatırlıyordan bahsediyoruz? Kim hatırlıyor sorusu? sorusunu pardon. Riker Augustus da, e, soruyor. Ee, i̇lk diyor e, Batı medeniyeti tarihinde kim hatırlıyor sorusunu Augustus sordu. E, neden sordu? Tabii Augustinus'un itiraflar kitabının önce özellikle 10. kitabında eee Augustinus'tan bir alıntı. Anımsayan benim, anımsayan benim aklımdır. Anımsayan benim, anımsayan benim aklımdır. Ve ee, Augustinus için şeylerin, e, belleğin ve hatıranın temel önemi e, Tanrı'yı hatırlamak tabii ki. Augustinus Tanrı'yı arıyor. Tanrı'yı bulmak istediğini söylüyor. Ve şöyle bir paradoksla yüzleşiyor. Platon'un anımsama paradoksuyla ele aldığı temel meseleyi yeniden ele alıyor Augustinus. O da şudur. Platon'daki paradoks anımsama paradoksudur. Onu biliyorsunuz. Eğer bir şey hiç bilmiyorsam nasıl öyle öğrenebiliyorum? Öyle Platon bu paradoksu anımsama kuramı ile yani bildiğimi yeniden hatırlamamla e, açıklayacak. Benzer paradoksu Augustinus. E, Tanrıyı ben hiç bilmiyorsam neden oluyor da nasıl oluyor da arıyorum. Eğer arıyorsam o zaman e, o zaten bende nasıl oluyor? Bu paradoksta bellek kuramını geliştirecek Augustinus 10. kitabında. Ve... E, bu e, şeyi bellek kuramını geliştirirken özellikle bir öz, yeniliğe imza atıyor Augustinus batı düşüncesi tarihinde. O da içselliktir. Klasik felsefede içsellik yani insanın bir içi olabilmesi ve bu içselliğin bir sembolik alan olabilmesi fikri yoktu. Bunu Charles Taylor benliğin kaynakları modern kimliğin nişası kitabında ele alıyor. Türkçe kitap The Source of the Self kitabı. E, Augustinus'la ilgili bir bölüm var orada. Ee, i̇ç bakış geleneği yani içe bakış geleneği Augustinus'ta başladı diyor. Bu bizim şey için yani her problematik, hatır, problematik hatırlatacak olursa şey için çok önemli. E, o belleğin aynılık boyutu için. Hatırlayan kim? Neyi hatırlıyorum ve kim hatırlıyor? İçe bakış e, Augustinus'ta baş, başladı. Neden? Çünkü Augustinus benliği bir muamma, bir enigma olarak ele alıyor. E, zaten itiraflar yazması nedeni de bu. Biliyorsunuz e, geçmişini hatırlaması gerekiyor ki onları... Geçmişteki yaptıklarını itiraf etsin. Dolayısıyla itiraflar kitabının temel meselesi zaten bir bellek meselesi. Nasıl kendimi hatırlayacağım ve hatırladığım benlikle anlattığım benlik arasındaki farklılık ve aynılık ilişkisi. Tüm itirafların temel meselesi budur. Kaldı ki itirafların tanığı Tanrı'nın kendisidir. Dolayısıyla yalan söylenilmeyecek bir muhatap olduğu için Augustinus için. Burada Augustinus'un temel meselesi belleğe ne kadar güvenebiliriz geçmişi anlattığımızda. Ee, ve e, itirafların özelliğinden bir tanesi, e, belleği dediğim gibi e, bir kısım okuyacağım. Bir iç mekan olarak algılanması ve bu çok yeni bir şey. Şeyden önce, e, Abysunus'tan önce Yunan geleneğinde bellek e, daha çok bir mekan olarak bir üç boyutlu bir alan olarak değil de iki boyutlu bir düzey üzerine bir iz olarak algılanıyor. E, mühür müteforuyla yani özellikle Platon'da da böyle. Ee, Ricœur diyor ki Augustus ilk kez o iki boyutlu bir düzeyde bir iz bırakma, bir mühür düşünün burada bir iz bırakıyor. Peki iki boyutlu bir masanın üzerine veya kağıt parçasının üzerine bir iz bırakmakla üç boyutlu bir alanda bir hatıranın bulunması arasındaki fark ne? Fark, bu kitabın başlığının üçüncü kelimesi unutuş. Çünkü birinci model diyor Ricœur yani iki boyutlu model unutuşa yer vermiyor. İz ya var ya yok. Olay Olay geri çekilmiş, izi kalmış. Oysa iki boyutlu bir yapıdan üç boyutlu bir yapıya geçtiğimizde bunun derinlikleri var. E, okuyorum Ogüsten Usta'nın. Bu doğal yeteneğimi de aşarak derece derece beni yaratan kişiye çıkacağım. Böylelikle her türlü duyarlı nesnelerin algılanması sonucunda oluşan sayısız imgeler hazinesini içeren belleğin o geniş saraylarına, ovalarına gireceğim. Bell bellekte çok farklı farklı mekanlar olduğu, sarayla, saraylar olduğu, ovalar olduğu alt geçişler olduğu, derin alanlar olduğu ve onlar arayarak keşfettiğimiz alanlar olduğunu tabi Augustinus'un nerede tanrıyı bulmak. Tanrıyı arıyor. Nerede yani? iç mekan olarak nerede olduğunu arıyor. Burada Ricœur neyi görüyor? Ricœur'un nerede tamamıyla başka? Ricœur neyi görüyor? Unutuş paradoksu ve hatırlama paradoksu. Bende bir şey var ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Bir yerde ve hatırlama aktif bir eylemdir. Sadece pasif bir ezi, izi yeniden bulma değil. Yeniden e, müracaatta bulunmam gereken bir bellek bir hatıradır ve onu aramam gerekir. Bu e, önemli birinci nokta burada. E, hatırlama aktif bir iştir. Bir e, icraattır, bir işlemdir, bir işlevidir, bir görevdir. Ve e, bu e, Augustinus'un bunu söylemesindeki e, amacı Tanrı'yı bulmak demiştik. Ama aynı zamanda e, şunu da mümkün kılıyor. Augustinus belleği ruhla tamamıyla özdeşleştiriyor. Ben olmak e, be, ben belleğimim diyor. Yani benim ruhum belleğimin kendisidir diyor. Bu çok önemli. Ruhun tamamını önce akleden bir ruh olarak değil yine Platonisyen ve Aristotelesyen gelenekten uzaklaşıyor. Yani klasik şey antik felsefede, Yunan felsefesinde özneyinin temel niteliği düşünmesidir. Akledebilmesidir. Eee da hayır. Temel nitelik düşünebilmek değil, hatırlayabilmektir. Temel nitelik insan insan yapan hatırlayabilmektir ve hatırlama nitelikler arası, özellikler arası bir özellik değil. insanın temel özünü oluşturan bir özelliktir, bir niteliktir. Hatta bu üçlüyü bellek, akıl, irade üçlüsünü kuruyor ve bunu teslise bağlıyor. Bellek geçen zamanda aynılık yani baba, akıl, o temsil yetisi, kavramlar yetisi yani logos yani oğul ve irade de isteme, sevme yani kutsal ruhtur. Ee, akıl, şey bellek pardon. E, akıl, irade, baba, oğul, kutsal ruh üçlüsüne denk olacak. Ee, yine e, üçtür bellekten bahsediyor Memoria mundi, memoria sui ve memoria dei. Dünyanın hatırlanması, kendinin hatırlanması memoria sui. Bu bizim için önemli. Ve memoria e, değil, Tanrı'nın e, hatırlanması o bizim için çok şey değil, e, önemli değil. Memoria suyu özellikle e, bizim için özel bir e, anlam taşıyor. Çünkü burada e, Agüsinus duyguların hafızası bir duyguyu hatırlamanın bir dış duygusal nesneyi hatırlamadan çok farklı bir şey olduğunu söylüyor. Yani benim herhangi e, X olayını hatırlamamla, X olayının bende bıraktığı izi hatırlam çok farklı şeylerdir diyor. Okuyorum o Gülsün Bir zamanlar sevinçli olduğumu Şimdi sevinç duymadan da anımsayabilirim. Bir zamanlar sevinçli olduğumu şimdi sevinç duymadan da anımsayabilirim. Bir zamanlar üzüntülü olduğumu üzüntü duymadan da anımsayabilirim. Bir zamanlar korkmuş olduğumu şimdi korku duymadan da anımsayabilirim. Kısacası bir zamanlar duyulan bir arzuyu o arzuyu duymadan anımsayabilir insan. Bir zamanlar duyulan arzuyu o arzuyu duymayın. Yani benim hatırladığım olayın kendisi değil olayın bende bıraktığı duygusal izdir. Augustus'un öğretisi burada. Ve aslında daha sonra Ricœur bunu Freud okumasına bağlayacak. Dolayısıyla terapinin ortaya çıkartmaya, o derinliklerden yeryüzüne çıkartmaya çalıştığı aslında olayın kendisi değil, olayın bıraktığı izdir ve olayın özne tarafından yorumlanmış olmasıdır. Ve terapide anlatıyla yani o olayın kendisini anlatarak, bir o onun travmatik boyutunu aşma imkanını görecek dikör. Ee, i̇kinci bu aynılık için aynılıktan bahsediyoruz hala kişisel bellekte aynılık boyutu yani beni ben yapan bir birikimin özdesi, neticesi olmam. İkinci isim Locke ve Hume yani ampirist İngiliz gelenek. Locke ve Hume'da biliyorsunuz Locke ampiristtir yani onda izlenimler birincidir birincildir pardon. İdeler ikinci ildir. Önce izlenimler gelir. Yani Hume ve Locke'un nedensellik eleştirisi çok meşhurdur. Benim için şu anda şu şişeyi her bıraktığımda düşmesi bunun düşmesinin zorunlu olduğu sonucuna beni götürmez. Sürekli bunu tekrar tekrar fark ederim. Bunun düşmesine inanmam bu bir bilgi değildir inançtır. Yani şunu bıraktığımda düşeceğinden emin olmamın tek nedeni hatıramdır. Hatıram ve belleğim. Hatırlarım, pardon. Belliğim ve e, ingelem. Hayal gücüm. Bunu e, bu Hume'da da var. Locke'da da var. Yani e, şu anda benim geleceğe. E, çünkü am ampirist gelenek gördüğüne inanır. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse. Oysa A olayından A olayı e, bunu e, bıraktığımda bunu bin kez bıraktığımda on bin kez bıraktığımda tekrar düşeceğinden emin olmamın tek nedeni bir inançtır diyor Locke. E, nedir o inanç? E, neye dayanır? Her A olduğunda de oldu. Peki ya bir de A olursa ve B olmazsa? Sonuçta olabilir. Yani biz kesinlikle A'nın B'ye açtığını ispat edemiyoruz. Sadece aralarındaki senkronisite ilişkisini fark edebiliyoruz. Tespit edebiliyoruz ama tekrar olacağını ispat edemiyoruz diyor e, Hume. Bu bağlamda o zaman e, bunun tekrar olmasına inanmamın nedeni ne? Belleyim. Belleyim ve yani bellekle bunun sürekli böyle olmuş olduğunu hatırlamış olmam imgelemle Hayal gücüyle bunu geleceğinde, geleceğe de projete etmem ve böyle olmaya devam edeceğine inanmam. Dolayısıyla bunun e, konumuzla alakası kendiliğin de böyle olması. Yani bu e, e, loka göre e, kendinin devamlılığını sağlayan sadece bellek ve imgelemin mümkün kıldığı bir inançtır. Yani ben bir özne olarak, bir, e, bir töz olarak benim tek varlığım tıpkı şunu her bıraktığımda düştüğünü hatırladığım gibi benim kafam zihnimdeki hatıralarımın tamamının neticesi olduğunu hatırlamam. Hatıralarımın tamamının neticesi olduğunu hatırlamam ve bu neticeyi olmaya devam edeceğimi hayal etmem. Yani geleceğe doğru. Dolayısıyla Lok'taki geleceğe yönelik boyut sadece hayal gücü. Aynı kaldım sürekli ve aynı olmaya devam edeceğim. Ve bu e, aynılığı üç ilkiye göre düşünüyor Lok. Benzerlik bitişiklik, nedensellik. Yani şu şişeyi gördüğümde bellek sayesinde şuna benzeyen bu şişe aklıma gelir. Benzerlik. Bitişiklik, mekansal bitişiklik. Bunun ikisi arasındaki yakınlık. Nedensellikte bu sürekli olduğunda bu da olmuştur. Dolayısıyla bulutları görüyorum. Yağmur yağacak diye düşünüyorum. Ee, orada bir refleks oluşuyor. Koruma refleksine geçiyorum. Neden? Çünkü her bulutları gördüğümde yağmurun yağdığını hatırlıyorum. Ee, şeye göre, loke göre kimlik bu şekilde işler. Yani Kimlikteki aynılık boyutu kendisiyle sürekli aynı olmaktır. Ben sürekli aynı kişiyim ve aynı kişi olduğumu hatıran vesilesiyle, bellekteki o aynılık vesilesi yakalıyorum. Bu anlamda Locke'da kişisel kimlik diyor Ricœur, zamansal kimliktir. Kişisel kimlik, zamansal kimliktir. Yani kimliğimiz hatıralarımızın uzandığı yere kadar gider. Kimliğimiz hatıralarımızın uzandığı yere kadar gider. Ama Ricœur için burada ve buradan... ...işte başkalık boyutuna birazdan geçeceğiz. İki temel sorun var Ricœur için burada. Birincisi, Ricœur diyor ki Locke, belleğin paradokslarıyla yüzleşmiyor. Nedir o paradokslar? Yanlış hatırlamadır, kendi kendini aldatmadır, kendi kendimizi manipüle etmemizdir, unutmamızdır. Yani bu aynılık figürünü, geçmişten gelen, bellekle gelen bu aynılık figürünü geleceğe projete ettiğimde kişisel bellek manipülasyonlar manipülasyonlarına yer vermemiş oluyoruz diyor Rikör. Yani belleğin çok berrak bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu da tabii ki çok yüzeysel bir şey. Çok naif bir tutumdur Hikar için. İkinci sorun Locke'da başkalığa yer vermiyor. Bu başkasına değil. Karşımdaki başkasına değil. İnsanın kimliğinde başkalığa. Yani insanın değişebilmesi. Birden değişmesi. Yani bir insanın artık aynı kişi olmaması. Ve yakınları ona sen çok değiştin. Artık aynı kişi değilsin diyebilmeleri. Yani bunu bir, bir çifte düşünelim. Yani evli iki insan düşünelim. Ve birinin bir gün yerine sen artık aynı kişi değilsin. Yani birkaç senedir fark ediyorum. Birkaç aydır fark ediyorum. Artık başka bir kişisin diyebilmesi. Locke buna yer vermiyor dirikör. Dolayısıyla Ampiris geleneğin verdiği cevap yetersizdir. Neden yetersizdir? Bu yetersizliği bu bahsettiğim iki paradoksu şimdi biraz daha detaylı bir şekilde açarak ele alacağım. Birincisi Kullanım ve su istimal riskine cevap vermiyor Locke demişti. Önce su istimal riskini anlamak için, yani manipülasyon risklerini anlamak için kullanımdan bahsetmek gerekir. Ee, o çok merkezi bir şey. Ee, Ricœur'de hatırlamak pasif bir eylem değildir, bir aktif <gülüyor> işlemdir. Aktif işlemdir. Buna Fransca fer mémoire diyor. Fer mémoire e, Türkçe zor çevireceğimiz fer mémoire muta Bellek yapmak, belleği e, icra etmek. E, bunu fermimuarı, fer e, de l'histoire'a paralel bir şekilde düşünüyor. Yani tarihle uğraşmak, e, tarihi çalışma yapmak. E, yani Rikör için hatırlamak e, belleksel çalışmalarda bulunmaktadır. Bulunmaktır pardon. Yani bellekle çalışmaktır. E, onunla uğraşmaktır. Bu anlamda bellek sadece bir iz değil, sadece bir imge değil. Bunu e, Platon'daki mnemi ve anamnezis ikiliği açısından ele alıyor Rikar. Mnemi ve anamnezis Yunanca. Yani mnemi belleğin pasif boyutudur. E, i̇zdir. Patos boyutudur. Duygusal boyuttur. Augustus da bahsettiği duygusal boyuttur. Anamnezis o anamnezdeki işte hatırlı anımsama boyutu aktif bir arayıştır. E, yani e, unuttuğum bir şeyi aktif bir şekilde arayabilmemdir. Rikö e, bunu sorguluyor yani bu arayış nasıl yapılacak diyor benim elimdeki araçlar nedir unuttuğum e, hatırayı a, hatırlayabilmem için bu anlamda belleğin iki temel e, özelliği var e, var pardon bir veritatif amaç e, bu veritatif amaç benim e, yaptığım çok kötü bir çeviri ket veritatif diyor veritatif arayış diyor e, bu kitapta hakikatle ilgili boyut diye çevrilmiş hakikatle ilgili yani hakikata yönelik Doğruluğa yönelik bir boyutu var belleğin. Bellek sadece bir zevk meselesi değil veya bir e, hobi değil. Bellek bir doğruluk arayışıdır. Gerçekten ne olduğunu hatırlamak istiyorum. E, Unuttuğum ve bir türlü hatırlayamadığım ve benim mesela hali bugün etkileyen o olay neydi? Yani o, o çocukken neyi yaşamıştım? O gençken neyi yaşamıştım? Onu anlamak istiyorum ve tekrar bulmak istiyorum. Dolayısıyla kendilik için aktif bir boyutu var belleğin. Aynı zamanda ikinci kavram. E, hafızayı çalıştırma de egzersiz yani memuarın belleğin egzersizi diyor İlker. E, burada kitapta hafızayı çalıştırma olarak çevrilmiş. E, yani bir olayı hatırlamak ona doğru gitmektir. Ona doğru yürüme, yürümektir. Geçmişin izinin basit bir kabulü değildir. Yani geçmiş bize doğru geliyor ve onu ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz. E, Augustine ve Locke bu boyutta kaldılar ve bu boyutun eksik olduğunu söylüyor. Geçmişin geri dönemesi dönemesi ve Geçmişin geri dönmesi ve uygulaya, uygulamaya geçmesidir. Bellek geçmişin geri dönmesi ve uygulamaya geçmesidir. Bu anlamda belleğin bir doğruluk iddiası vardır. Buna bellekte hem kognitif yani bilişsel hem de pragmatik bir boy, pragmatik bir boyut olduğunu söyleyecek Bolteriker. Kognitif yani beni, bana beni bir bilgiye götüren bir boyut var ve sadece bu beni bilgiye götüren bu boyutu yeniden sahiplenerek İnsan o kendiliğin girişin başında dediğimiz gibi tam e, e, aktif olan bir özde olabilme kapasitesini yani kendiliğini yeniden yakalayacak. Peki o zaman e, neden bu e, suistimal riski bu aktif boyuttan geliyor? Çünkü eğer bellek bir kullanım gerektiriyorsa herhangi bir cihazdaki kullanım sorunları olduğu gibi yanlış kullanım riski de var. E, ricör, kullan, yanlış kullanım riskini kullanım gerekliliğinden, kullanım zorunluluğundan, geldiğini düşünüyor. Yanlış kullanımda patolojidir, hastalıktır. Belli, e, bellekle ilgili tüm travmatik durumlardır. Bu kısmı e, Ricœur e, kitapta Freud okuması, Freud yorumu bağlamında ele alıyor ki Ricœur'un çok e, Türkçe'de işlemiş yoruma dair diye bir Freud üzerine kitabı da var. Orada Herminity'yi e, Freud'un psikenalizi bağlamında e, ele alıyor. Çok güzel bir kitap. İnsan farkına varmadan içi attığı, unuttuğu hatırayı eylem olarak tekrar ediyor. İnsan Farkına varmadan içi attığı, bastırdığı, roful ettiği e, hatırayı bir eylem olarak tekrar ediyor. Ve bu eylemin o bastırılmış hatırayı aslında tekrar ettiğini ve o yok olmuş olanın varlık modu olduğunun farkında olmuyor. Ve onu canlandırdığında farkında olmuyor. Bu bir kompülsif tekrarlamadır diyor Ricœur. Freud'den alıyor değil mi? Bu bir kompülsif tekrarlamadır. Ve insan onu unutmak istedikçe onu ne kadar unutma gerekliliği o kadar ne kadar yoğunsa paradoksal bir şekilde o eylemi o kadar tekrar ediyor. Ve onu tekrar ettikçe yani e, travmanın sonucu olan eylemi tekrar ettikçe bu bir refleks olabilir. Bu bir alışkanlık olabilir. Bu bir karakter olabilir. O eylemi tekrar ettikçe insan o travmayı besliyor. İçi atılmışla barışma için peki ne yapmak gerekir? Hastanın hastalığı kabul etmesi, fark etmesi ve onda gelecek için doneler görmesi. De, gelecek için kendi geleceği için bir takım bilgiler görmesi gerekir diyor. İlker. Bu da terapiyi gerektiriyor. Oysa Tıpkı hatırlamada olduğu gibi bu da bir aktif eylemdir. Yani bu tür travmalara e, kapılmış olan insanlar e, şey yaparak, e, işte kendi kendilerini ikna ederek, hatırlamaya çalışarak, e, düşünerek e, olmaz bu meseleler diyor. Aktif bir terapi gerekiyor. Yani e, o sorunu yüzleşmek ve o e, içe bastırılmış unutulmuş hatıraları aktif bir şekilde yeniden yer, şey, yeryüzüne çıkartmak gerekir diyor bunun e, kolektif boyutunda birazdan göreceğiz yani bellek manipüle edilebiliyor kişisel bellek manipüle edilebiliyor ve belleğin manipüle edilmesinin nedeni kimlikteki kırılgan, kırılganlıklar kimliğim kırılgandır e, yani ben insanın kendisi olması zor bir iş Rikör 3 tane e, kırılganlık nedeni görüyor nedir o kırılganlık e, sen, sen kimsin sorusuna verdiğim cevaptaki zorluk çekmemdir çektiğim zorluktur o kırılganlık ee, ve sürekli insan o nelikle kimlik arasındaki farkı göremeyip kimsin sorusuna neyim cevabıyla yanıt vermeye teşebbüs etmesidir o kırılganlığın sonucu. Yani dikörde burada bu belleğin hatıraların neyi hatırlıyoruz kim hatırlıyor farkından bahsetmiştik bu aynı ikilik burada kimlik sorusuna karşımıza, karşımıza pardon, çıkıyor o da sen kimsin sorusuna ben şuyum diyorum. Ben buyum diyorum. Yani nesin soyusuymuş gibi cevap veriyorum. O kırılganlıkların ona bu nelik, kimlik ve bu ikisinin karıştırılmasının e, olumsuz sonuçlarını birazdan idem ve ipse farkıyla yani e, aynılık ve başkalık farkıyla göreceğiz. O üç neden zamanla kurulan zor ilişki. Yani e, zaman geçtikse aynı kalmanın zor olması ve tepki olarak insanda bir e, tözsel bir aynılık arzusu doğması. Yani sanki bu geçen zamana e, verebilecek tek cevap e, aynı olabilmektir. Ve bunun bir zafer olduğunu düşünmek. Değişmemenin bir zafer olduğunu düşünmek. Yani ben kendime ihanet etmedim. Neden? Çünkü bak yıllar oldu ve aynı kişiyim. Bunun çok naif olduğunu düşünüyor İker. Yıllar oldu ve hala aynı kişiyim. Neden çok naif? Çünkü bu yıllar oldu hala aynı kişiyim e, sorusuna yanıtı pardon kimlik yanıtı değildir. Nelik yanıtıdır. Hala aynı şeyim. Ama aynı şey olmakla aynı kişi olmak çok farklı şeyler. Ve bu kendiliğe ihanet etmeden kendiliğe sadakat yani sadık kalma, kendiliğe bağlı kalma o neliğe ihanet etmeyi gerektirdiğini söylüyor Rikar. Kendiliğe yani kimliğe sadık kalma neliğe yani ben şuyum ve ben buyum sorusuna ihanet etmeyi gerektirecek. Üçüncü, ikinci tehdit pardon başkalarıyla karşılaşma ve başkalarının benim için bir tehdit nedeni gibi algılanmaları. Başkalarının temel özelliği ben olmamaları. Ben olmadıkları için sen kimsin sorusuna benden çok farklı farklı cevaplar veriyorlar. Ve o cevaplar beni açıkçası çok korkutuyor diyor Dikar. Yani hepimizi korkutuyor. Sen kimsin sorusuna neden? Çünkü onların verdikleri cevaplar yine nelik üzerine inşa edildikleri için verdikleri cevaplar benim cevaplarımdan çok farklı olacak ve o cevapları ben bir kimlik gibi şey bir tehdit gibi algılayacağım. Neden? Çünkü e, e, kimliğimi, neliğimi, neli neliklerim buna. Neliğimi böyle bir kapalı bir bilardo topu gibi algılıyorum. Yani içinde hiçbir boşluk olmayan, içinde hiçbir başkalık olmayan ve mümkün oldukça dayanması gereken bir top gibi, kapalı bir şey gibi algılıyorum. Üçüncü e, neden? Bu kırılganlık nedeni, kimliğin kırılganlık nedeni e, kurucu şiddetin mirası diyor. Yani kimlikteki kurucu olaylar Doğum, e, ilk e, önemli bir hatıra, filan yere taşınma günü, e, önemli hatıraların yani kurucu hatıraların şiddetli bir bo boyutları olmaları e, olması, pardon ve özellikle bu şiddetin öyküde bu olayları anlattığımızdaki öyküde ortaya çıkması. Dolayısıyla bu e, bu paradokslardan dolayı Riker bellek kuramdaki aynılığın yetersiz olduğunu bellek kuramdaki aynılığın yetersiz olduğunu bir de başkalık boyutu, boyutu gerektiğini söyleyecek. Bu başkalığı da e, e, tanımanın parkuru kitabında, kitabında la mémoire et la promesse ikili olarak alıyor. La mémoire, memory, e, bellek la promesse, söz, vaat verdiğim söz. Mémoire geçmiş, bellek yani kim olduğumu ne olduğumu hatırlamam vaat da e, verdiğim söz yani ben şu olacağım veya şunu yapacağıma söz veriyorum boyutu. Dolayısıyla bellek boyutu Rikör için aynılık boyutudur. Bu anlamda vaat boyutu yani verdiğimiz söz daha pozitiftir Rikör için. Yani Kimliği daha iyi ele alıyor diyor Rikör burada. Tanımanın parkurunda. Aslında bellekte fazla bir aynılık figürü varken bir muhafaza boyutu varken aman değişmeyeyim çünkü değişirsem değişir. her şeyi kaybolacak her şeyi kaybedeceğim korkusu Vaat'ta yok diyor Ricœur. Promes'te yok. Neden? Çünkü Promes'te e, bir açılma var. Bir geleceğe bakış var. Şunu yapmaya söz veriyorum. Bunu da Ricœur'de idem ve ipsi ayrımı açısından ele almak gerekir. İdem-ipsi ayrımı çok meşhur bir ayrımdır Ricœur'da. E, özellikle başkası olarak kendisi kitabında ele alıyor Ricœur bunu. E, kimliği iki açıdan tanımlıyor Ricœur. İdem bunun Fransızca identite gelmesinin, identite kelmesinin İngilizce, iki anlama gelmesi üzerinden bir kelime oyunu yapıyor. Biliyorsunuz identite e, hem e, aynılık anlamına gelir, iki şeyin identik olması, aynı olması, şu iki şişe arasında bir identite var. Ama aynı zamanda identite kimliktir. Yani e, benim zamanda aynı olmamdır, sürekli kendimle aynı olmamdır, hatırlarımla bugün arasındaki aynılıktır. Ama aynı zamanda benim kimliğim beni diğerlerinden farklı kılandır. Yani beni ben yapan ve diğerlerinden farklı olmam boyuttur. Dolayısıyla bu idem ve ipsi boyutu idem olarak kimlik, ipsi olarak kimlik diyor. İdem olarak kimlik, zamanda aynılık, süreklilik. Bu ne sorusuna cevaptır. İdem olarak kimlik. Ee, bu başkası olarak kendisi kitabında bu insandaki karakterdir diyor. Tanımanın parkuru kitabında bu insandaki bellektir diyor. Ama aynı zamanda ipsi olarak kimlik bu da kim sorusuna cevaptır. Yani e, sorumluluk taşıyan öznedir. Ne? Ha bu arada önemli bir e, detay. Kimlik sorusuna ne değil, nesin cevabıyla yanıt verdiğimizde kendimizi sorumlu hissetmiyoruz diyor İlker. Sorumluluk sorumluluk ne olarak değil de kim olarak yani ben şuyum veya buyum olarak değil de ben şu kendiyim, şu kişiyim olarak cevap verdiğimizde gerçekten sorumlu oluruz diyor İlker. E, bu ikinci boyutta ipse de sadakat boyutu var. Yani verilen söze bağlı kalma. Verdiğim söze bağlı kalmam. Vaat de değişim imkanını sunan unsurdur. Ve rikör başkalığı vaatte görüyor. Neden vaatte? Çünkü kendim olma daima bir karşılığa bir başkalığa karşıdır. Söz verme iki anlamda daima bir başkasını gerektirir söz verme. İki anlamda. Bir, söz verdiğimde daima bir başkasına söz veririm. Yani birkaç başkasının tanıklık edebileceği bir söz veririm. Ha kendi kendime de söz veririm ama onu unutabilirim. Ricœur diyor bir söz verdiğimde bir daima bir ötekine söz veririm. E, i̇ki, e, sadece ötekinin karşısına değil, onun için söz veririm. Yani söz veriyorum ki bunu bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum bunu bunu senin için yapacağım. Bir, bir insan için yani bir diğer gamlık boyutu vardır verdiğim sözde daima Ricœur için. Onun iyiliği için yaparım bunu. Dolayısıyla sözde, vaatte bir söylem bir de eylem boyutu var bir dilsel boyut bir de etik boyut dilsel boyut edimsel eylem olması yani performatif bir boyut olması sözde söz veriyorum dediğimde onu dediğim anda sözüm geçerlidir ama aynı zamanda eylem boyutu var bunu fransızca donner sapa sözünü vermek sözünü vermek yani sözü verdiğimde hem Söylen boyutu var hem de eylem boyutu var. Tabii ki söz verme de söz verme de bu dilsel boyuttan pratik boyuta geçişi mümkün kılıyor. Yani sözde iki e, tür taahhüt var diyor. İlkör, engajma. Bir, e, bir şey yapmaya söz verme, bir de bir kişiye söz verme. Bir şey yapmaya söz verme, bir de bir kişiye söz verme. E, ama muhatap kim? Ve burada tekrar belliğe geleceğiz. Muhatap kim? Kime söz veriyorum? Ee, söz verdiğimi unutmayacak olan kişiye yani söz verdiğimi daima hatırlayacak olan ve bana hatırlatacak olan kişiye söz veriyorum bu anlamda e, her şeye rağmen korunan bir kimliktir diyor vadi mümkün kıldığı yani değişim e, meyillerine rağmen değişim arzularına rağmen e, her şeyden vazgeçme arzusuna rağmen aynı kalabilme teşebbüsüdür neden verdiğim sözü tutma teşebbüsüdür Burada tabii ki etik bir boyut da var ee, ama bu şey etik boyutu geçiyorum Peki eğer bir taraftan bellek var aynılık bir diğer taraftan söz var farklılık başkalık değişme imkanı O zaman e, bu söz bellekten daha önemli değil mi Yani kimliği oluşturan bellekten ziyade söz vermek değil mi Hayır neden Çünkü söze sadık kalmak onu hatırlamaktır yani Yine iş belleğe dayanıyor. Yani aralarında diyalektik bir var. Bunu Ricœur Nietzsche vesilesiyle ele alıyor. Kendini bu bellek ve vaat arasında bütünlük ilişkisi var. Karşılıklı tamamlama, komplementarite ilişkisi var ikisinin arasında diyor. Neden? Kendini tanımanın zamansal bir boyutu var. Öznenin kendini hem bir yaşamın geçmişiyle hem de geleceğin taahhütleriyle tanıması. Ve burada bir aynılık kendilik ve aynılık ve farklılık diyaletliği var demiştik. Ve bu bizi e, bu çözümü Ricœur anlatısal kimlik kuramıyla geliştirecek. Anlatışa, anlatısal kimlik nedir? Ha, bu çok önemli. E, Ricœur'un yine temel fikirlerden bir tanesi. Anlatısal kimlik veya identite negatif diyor Fransızca. Identite e, kendimi daima bir öykünün karakteri gibi hatırlamam. Yani Ricœur'a göre bu, bunu özellikle yine Türkçe çevirmiş zaman ve anlatı Kitabını nereye alıyor? Fransa üç çil, Türkçe dört çil. Çok güzel bir kitap. Orada şunu söylüyor Ricœur. İnsanın zaman algısı daima öyküseldir. Yani hatta bizim bugün şu anın algısı da öyküseldir. Neden öyküseldir? Biz hiçbir zaman için bir şey anlattığımızda, yani tarif ettiğimizde, ben şu sahneyi şurada bir ara versem de, tarif etsem, burayı şu kadar kişi var, şunu konuşuyor. ...konuşma şöyle böyle... E, ...tarif etsem... ...buradaki söylem hiçbir zaman için buradaki olayın mimetik bir çifti değildir. Aynısı değildir, kopyası değildir. Neden? Çünkü anlatı zincirinden geçmiştir. Buna bir olay örgüsü diyor Likör. E, Mise en entrieg diyor. E, olay, olay örgüleştirme olarak çevrilmiş. Olay örgüleştirme. Mise en entrikalaştırma. Yani ben e, bu olayı... E, ...burayı anlattığımda veya herhangi bir olayı tasvir ettiğimde... ...ne yapıyorum? Bazı detaylardan daha çok bahsediyorum. Bazı detaylardan az bahsediyorum. Bazı noktaları metaforik bir şekilde anlatıyorum. Bazı boyutlardan hiç bahsetmiyorum. Ama ne yapıyorum? Selektif bir şekilde anlatıyorum olayı. Onun için tekrar tekrar anlattığımızda sürekli başka bir öykü çıkıyor. Bunun çok farklı örnekleri var. Tabii tarih olgusunda da, tarih biliminde de çok büyük bir sonucu var. Ricœur'a göre dolayısıyla biz geçmişimizi kendimizi hatırladığımızda Hiçbir zaman için bir anı bir olayı hatırlamıyoruz. Daima bir öyküyü hatırlıyoruz. Şuradaydım da böyleydi de şunu yapıyordum da tam o an filan kişi beni yeni aramıştı da şöyle oldu. Ee, geçmişte rüyalarımız da öyle hatırlıyoruz. Rüyalarımızda, rüyalarımızı anlattığımız arkadaşımız veya rüyalarımızı anlattığımız terapist Semptum'un kendisiyle yüzleşmiyor. Semptum'un anlatısal versiyonuyla yüzleşiyor. Yani biz ona anlatıyoruz. Dolayısıyla anlatma nedir? Yorumlamadır. Yani terapist veya bizim rüyalarımızı dinlemek mecburiyetinde kalan arkadaşımız hiçbir zaman için saf bir doneyle karşılaşmıyor. Ne ile karşılaşıyor? Bir öyküyle. Bir de öyküleştiriyoruz. Ha öykü de tamam o zaman abartı mı yani? Özneldir mi? Hayır Rikör'ün dediği baş, baş, başka bir şey. Ön yargıdan bahsetmiyor Rikör. Çok objektif olma e, kararında bulunmuş olabilirim. Gayet objektif olabilirim. Ama sadece şu detaydan bunu polise filmlerde görürüz ya ta, olay olur işte tanıklar olur işte tanıklardan sürekli sürekli tekrar tekrar demeç alınır farklı tanıklardan. Aynı olayı gayet iyi niyetli bir şekilde hepsi anlatırlar. Bir tanesi bir detaydan bahseder. Ya, o anda saati vardı yoktu olayın tamamı değişir. Rikör bundan bahsediyor. Bizim olayları anlatma tarzımız daima öyküsel bir anlatımdır. Çünkü e, hiç alakası olmayan, heterojen, heteroklit, kaotik doneler arasında bir düzen kurmamız gerekiyor. Bunu neyle yapıyoruz? İmgelem yapıyoruz, hayalle yapıyoruz ve dilin sunduğu imkanlar vesilesiyle bu kaotik, pardon, kaotik ortamda bir e, bu kolyedeki e, taşları ipin etrafında dizer gibi bir dizi oluşturmaya çalışıyoruz, anlamlı olabilmesi için. Oysa Ricker'e göre hem ben kendi geçmişimi hatırladığımda öyküsel olarak hatırlıyorum, anlatısal olarak hatırlıyorum. Hem de benim kimliğimin kendisi öyküseldir. Yani gelecekte de kendimi düşündüğümde ben öyküsel bir şekilde düşünüyorum. Bir şeyi projete ettim, yarın şunu yapacağım dediğimde hiçbir zaman için zamandan bağımsız olarak bir olay olarak hayal etmiyorum onu. O anın öyküsünü hayal ediyorum. O anın öyküsünü hayal ediyorum. Ve bir anı yaşadığımda da o anın öyküsünü yaşıyorum hayali olarak. Dolayısıyla dikire göre aslında insanın bilincinin tamamı öyküseldir. Yani hem geçmişe hem şimdiye hem geleceğe yönelik insanın bilincinin tamamı öyküsel bir bilinçtir. Daima biz öyküler kururuz. Peki bu öyküler fiktif midir? Real midir? Hem fiktir, fiktiftir hem reeldir ve burada roman, edebiyat çok ciddi bir kaynaktır dikire için. Yani edebiyat sayesinde biz edebiyatın karakterleri sayesinde onların o farklı durumlarda, farklı entrikalar arasındaki o farklılıkta bir e, düzen aramaları bizim için birer tane paradigmatik model oluşturabilir. Buna e, bu öyküsel kimlik Rikör için narsistlik bene de karşı çıkar. Bu öyküsel kimlik, anlatısal kimlik, genelde anlatısal kimlik ben refleks olarak öyküsel kimlik diyorum. Daha kısa olduğu için genelde çeviriler anlatısal kimlik e, diye olarak çeviriyorlar. İkisi de gayet güzel bence. E, Kendini e, bilmedeki bu e, öyküsel kimlik vesilesiyle kendimi bildiğimde e, narsistik benden uzaklaşmış oluyorum. Narsistik ben işte kimlik sorusuna nelik cevabını sunan bendir. E, Ricard'ın bir alıntı. Temel sorun kimlik arayışı, kimlik isteği ve kimliğin belimselmesi için hafızaya başvurmaktır. Temel, soru, temel sorun pardon, kimlik arayışı, kimlik isteği ve kimliğin belimselmesi için hafızaya başvurmaktır. Oysa bu öyküsel kimlik neyi gerektiriyor? Belleği gerektiriyor çünkü ben sürekli kimim sorusuna cevap aradığımda ve bugün yarın bir yıl sonra bir yıl önce ben kimim sorusuna farklı cevaplar vermemin tek nedeni belleğimi farklı şekillerde çalışmam. Belleğimi farklı şekillerde mobilize etmem, belleğimin işte avgü derinlikler, farklı derinliklerindeki farklı öğeler arasında şu ana kadar hiç kurmadığım bağlantılar kurmaya başlamamdır. Yani doneler aynı belki hatıralar da aynı ama yine polisiye filmlerinde o şeyin e, e, meseleyi çözmesi gereken kişinin birden iki tane hiç alakası yokmuş gibi olay arasında bağlantı kurup da meseleyi çözdüğü gibi ben sürekli hayali bir şekilde alakası yokmuş gibi gözüken hatıralar arasında bağlantılar kuruyorum. Ve bu bağlantıları kurdukça belliğimi selektif bir şekilde bağlantılar kuruyorum. Bilinçli bir şekilde bir şey, bir hatırayı gölgede bırakıyorum. Onu abartıyorum. Onu hiç görmemiş gibi yapıyorum. Ve kendi öykümü sürekli yeniden yazıyorum. Ee, ve bu anlatısal kimlik aynı zamanda demiştik bu, e, ve bu anlatısal kimlik Rikör'de bu idem ve ipsi arasında sentezi oluşturuyor. Yani ne açıdan hem ben aynı kişiyim Bellek. Hem de farklılaşabiliyorum, değişebiliyorum. Ben bundan sonra bunu yapmayacağım. Bundan sonra böyle değilim. Böyleyim diyebiliyorum. Çünkü söz veriyorum. Peki bu geçmişteki bu aynılıkta, gelecekteki bu başkalık arasındaki bağlantıyı kuran ne? İşte öznesi olduğum, temel karakteri olduğum öykü. Yani yaşadıkça yazmakta olduğum öykü. Oysa bir romanda her şey mümkün. Yani bir romanda Burlianler nasıl gelebildik diye biliyorsunuz obanın sona ve veya e, e, bir karakterin başına gelenler nasıl mümkün oldu bunların. Eğer Romanın karakterinin başına gelebiliyorsa bizimle başımıza geliyor. Çünkü bizim bilincimizin kendisi de öyküseldir diköre göre. Ama bu vaat yine bizi belliye götürecek. Neden e, belliye götürecek? Demin de söylediğim gibi. Çünkü verilen sözü kaç dakika kaldı? Zamanımız var. Sen yorulana <gülüyor> kadar. <gülüyor> tamam. Velil, e, Çok iştah açıcı <gülüyor> <gülüyor> Verilen sözü verilen sözü hatırlamam gerekecek. Bu verilen sözü hatırlamayı e, Ricœur Nietzsche açısından ele alıyor. Nietzsche vesilesiyle vaat için yeniden belleğe başvurmamız gerektiğini vurguluyor. E, çünkü unutma belleğin tersi olduğu gibi ihanette vaadın tersidir. Oysa e, sözün negatif çifti ihanettir. Yani, Ricœur belleği ve vaadı çift de, zıtları olarak e, açısından ele alıyor. İhanet. İkisinin de tersi ihanettir. Neden? Nietzsche'den bir yalıntı, ahlakın soykütüğünden bir yalıntı. Okuyorum. Söz verebilen bir hayvan yetiştirmek. Söz verebilen bir hayvan yetiştirmek. İnsan açısından bu doğanın kendine yüklediği paradoksal bir görev değil mi? İnsanla ilgili gerçek bir sorun değil mi? Bu sorunun büyük ölçüde çözülmüş olması, karşıp kuvveti, unutkanlık kuvvetini tümüyle anlamış birini birine çok şaşırtıcı görünmelidir karşıt kuvveti unutkanlık kuvvetini tümüyle anlamış birine çok şaşırtıcı görünmelidir. Yani şey Nietzsche pardon burada karşıt kuvvetler nelerdir bu pasajda? Söz verebilen hayvanın o söz verebilen hayvan biziz insanlar. O söz verebilen hayvanın tersi ihanet eden hayvandır. Ki Nietzsche'nin ağzından insanın hayvana benzetilmesi neredeyse bir övgüdür. Biliyorsunuz Nietzsche bilenler Nietzsche'nin hayvan felsefesini biliyorsanız. Söz verebilen hayvanın tam tersi denge ihanet, sözüne ihanet eden hayvandır. Sözüne yani sözünü unutan hayvandır. Yani hafızasız belleksiz hayvandır. Dolayısıyla metafizik çağdaki İnsanın temel özelliği tabi ki Nietzsche için bu bir eleştiridir. Unutmayan insandır. İnsan hiç unutmak istemez, unutmamak ister. Neyi hatırlar? İşte geçmişini hatırlar, geleceğini hatırlar, sorumluluklarını hatırlar. Tabi burada Nietzsche'nin amacı tüm genel olarak monoteist dinlerin ve batı metafiziğinin, Platonizmin insanın omuzlarının yüklediği o ahlaki ağırlıkları hatırlamaya çalışır. Şöyle olması gerektiğini, böyle olmaması gerektiğini hatırlamaya çalışır. Ama Nietzsche için doğrudan ihanet, İhanet hem belleğin tersi hem de söz vermenin tersidir. Bir pasajın devamını okuyor, yazıyor Ricœur pardon. Bu unutkan olmak zorunda kalıp unutmanın bir kuvvet, bir tür güçlü sağlık belirtisi oluşturduğu hayvan kendini zıttına bir yetiyle bir bellekle donatır. Bu hayvan bir bellekle donatır. Neden bellekle donatır? Sözünü tutmak için. Yani sözünü tutmaktan, tutmamaktan çok korkar insan diyor Nietzsche. Bellek yardımıyla da belli durumlarda yani söz vermenin gerçekleştirildiği durumlarda unutkanlık askıya alınır. Bellek sayesinde unutkanlık askıya alınır. Yani unutkanlığın özellikle askıya alındığı durumlar söz verme durumlarıdır. Unutkanlığın özellikle askı yani insan söz verin verince unutmamaya özen gösterir. Ee, burada bu pasajda neden özellikle bahsettim? Çünkü e, rikür bellekte aynılığı, vaatte farklılığı, başkalaşmayı ee, geçmişimize ihanet etme imkanını görüyor. Ama bunu yine dolaylı bir şekilde belleğe bağlıyor. Neden? Çünkü verdiğim sözü de hatırlamam gerekir. Bu şunu mümkün kılıyor aynı zamanda. Ee, Rikör için e, kendine ihanet etmedek etmemek pardon, kendine ihanet etmemek kimsin sorusuna nesin cevabıyla verdiğim o tözsel cevaba sadık kalmak değildir. Ondan vazgeçebiliriz. Verdiğim söze bağlı kalmak. Verdiğim söze. Ha, Bu söz hangi sözdür? Ne zaman vermişim? Kime vermişim? O verdiğim çok sözler var tabi ki. Verdiğimiz. O verdiğim sözlerde hangisini hatırlamaya karar veriyorum? Hangilerini unutabileceğimi düşünüyorum. O tabi ki öyküsel kimliğin oluşturduğu ve zamanla değiştirdiği bir şey. Ama ihanet İhanet o aynılığa ihanet değildir. O tam tersine. Hem kötü bir şey değil hem de gerekli bir şey Rikör için. İhanet ve olsa olsa verdiğim söze ihanet olur. Orada işte kendilik ve kimlik gerçekten de tehdit altında olur. Ee, ama aynı zamanda ve burada ikinci bölüme geçiyoruz ama ikinci bölüm biraz daha kısa olacak. ke're göre bu kişisel kimliği özellikle öyküsel kimliği toplumsal kimlikten ve dolayısıyla toplumsal bellekten bağımsız olarak düşünemiyoruz. Neden? Çünkü ee, anlatıda yani ben kendimi öykü vesilesiyle tanımladığımda ben kimin sorusuna e, ce aradığım cevapta o öyküyü yeniden kurmaya çalıştığımda öyküde tek karakter değilim. Baş karakter olabilirim ama tek karakter değilim. Yanımda e, arkadaşlarım, dostlarım, ailem e, komşum yabancılar, e, başkalar ötekiler var. Dikkat için bu öyküsel kimlik öyküsel kimlik Bizi bireysel boyuttan toplumsal boyuta çünkü Çünkü öyküdeki başkalık sadece öykünün bendeki başkalığa izin vermesi değil. Yani burada başkalığı Ricœur daima iki anlamda kullanıyor. Başkalık hem karşımdaki başkasının başkalığıdır hem de bendeki başkalıktır. Oysa bendeki başkalık bu birinci bölümde gördüğümüz. Yani başkalaşabilmem. Farklı olabilmem. Oysa Ricœur için ben kendim aynıyken bugün başka olabilmem veya yarın başka bile olabilmemin tek imkanı karşımdaki başkası. Yani bana başka yolların mümkün olduğunu, başka öykülerin de mümkün olduğunu gösteren başkası. Dolayısıyla öykü ve başkalık sadece öykünün bendeki başkalığa izin vermesi değil, aynı zamanda karşımdaki başkasıdır. Oysa öyküde bendeki başkalıktan karşımdaki başkalığa geçiş imkanı var. Öyküde bendeki başkalıkta, yani geçmişimden bugün farklı bir insan olmam, bendeki başkalıktan karşımdaki başkalığa geçiş var. Hem benim öykülerimde başkaların yeri var, benim öykülerimde başkalarının yeri var. Hem de başkalarıyla buluşarak yeni öyküler yazma imkanım var. Başkalarıyla buluşarak yeni öyküler yazma imkanım var. Ee, öykü aynı zamanda dolayısıyla toplumsaldır ve bir toplumsal anma imkanı verir. Ve burada Ricœur benim kişisel olarak çok beğendiğim bir e, toplumsal kimlik e, sorusuna cevap veriyor ve burada... Dikör'ün verdiği bu cevabı bence Fransa gündemine doğrudan bağlamak gerekir. Özellikle Dikör'ün e, yaşadığı yıllarda ve hala canlı bir tartışma. Fransa'da çok uzun bir şey tartışması olmuştu. Doğa du sol, doğa du son tartışması. Yer hakkıyla kan hakkı meselesi. Yani Fransızı Fransız yapan nedir? E, çok ciddi bir tartışma Fransa'da bu. Irkçı e, parti, e, Le Pen'in partisi, insan sadece annesi ve babası Fransızsa gerçekten kan, doğa du son, kan hakkı. Kanı Fransızsa Fransız olabilir diyor. Diğer taraftan e, genel e, yasal durum bugünün yasal durumu ve genel e, görüş e, yer hakkıdır. Yani bir insanı Fransa'da doğduysa e, Fransız olma hakkı vardır. Çünkü o ister annesi babası kesinlikle Fransız olmasın e, o Fransızdır, Fransa'da doğmuştur. E, tabii bu çok ciddi tartışmalar yol açıyor. Neden? Çünkü şöyle bir itiraz getiriliyor bu ikinci e, tanıma. Ya tamam da adam kendisini kesinlikle Fransız hissetmiyor. Fransız meselesiyle hiç alakası yok. Fransız kültürünü bilmiyor. Fransız geleneklerini bilmiyor. Atasözlerini bilmiyor. İçki geleni bilmiyor. Peynirini bilmiyor. Şusunu bulmuyor. Bu öykülerini bilmiyor. Mitolojisini bilmiyor. Bu adam Fransız mı? Fransız. Neden Fransız? Çünkü Fransa'da doğdu. Ee, Tabii bu çok ciddi bir tartışma. Yani bir çözüm bulunamıyor bir türlü. Yani bir, bir, bir açıdan da buna... Çünkü alternatif yer veya kan. Yani genelde bu iki tipoloji olarak düşünülüyor. O zaman yani bunu Fransız yapan Fransa'da doğmuş olması değilse, Fransız kanı olmasıysa o zaman tamamıyla diğer örçü görüşe, e, çok daha tözsel tam o Ricœur'in hmm. nelik sorusu? <gülüyor> ne, ne yani Fransız kanım var. Çözüm Ricœur'in çözümü harika. Çözüm öyküsel kimlik. Öyküsel kimliğimin Fransız olması. Ve Ricœur kimliğim oluşsa nedir diyor? Ortak öyküler paylaş paylaşabilmek. Yani ortak ve öykülerimi anlatabileceğim kişiler. Yani benim hem arki olarak geçmişimde başkasının öykümde yeri olması. Yani o romanda her ne kadar ana karakter ben olsam da yan karakterler olarak o başkasının öykümde yeri olması. Ve o orası arki boyutu, geçmiş boyutu. Hem de bugün o geçmişi anlattığımda anlatabileceğim kişinin o kişi olabilmesi. Ve onu anlatabileceğim bilmem. Yani bir, bir hatırayı mesela bir doğum günü hatır, hatırasını ben rastgele bir insana anlatmam anlatabileceğimi bilmem ve onu dinleyebileceğini bilmem ve yeni öykünün bir parçası olabileceğini bilmem işte bir kimlik e, kriteridir diyor. Liköre için temel e, ahiliyet duygusu ne bir devlette basit bir şekilde doğmuş olmaktır, Fransa'da doğmuş olmak, ne de bir Fransız kanı taşımaktır. E, Fransa'nın e, toplumsal kimliğinin öyküsünde e, öyküsüne iştirak edebilmek. Yani o öykünün bir parçası olabilmek ve kişisel öykümüzde de o toplumsal öyküye bir yer verebilmek. Eğer bunu yapamıyorsak tabi ki e, orada Fransızlık sorgulanabilir diyor e, Ricœur için. Bu e, bağlamda da toplumsal bellek olmadan toplumsal bellek olmadan kesinlikle kişisel, e, bireysel belleği düşünemeyiz. Çünkü hatta Ricœur'e göre e, bireysel belleği yani ben neyi hatırlıyorum sorusuna cevap vermek için e, daima toplumsal boyuta gitmemiz gerekir. Çünkü benim Hatıralarım hiçbir zaman için bireysel hatıralar değil. Daima başkaların da yani o öykü vesilesiyle hatırladığım, hatırladığım hatıralar daima başkalarını da ilgilendiren hatıralardır. Bunu, e, bu, e, bu toplumsal bellek ve öyküsel kimlik arasındaki ilişkiyi e, bu bağlamda bellek dedik, öykü dedik, öyküdeki başkası, karşımdaki başkası ama aynı zamanda. Aynı zamanda bu başkasının da öyküleri var. Yani bu başkası, yani tam benim, hem benim öykülerimde başkaları var, hem de benim karşımdaki başkasının da öyküleri var. O öyküler hem kendi olaylarının, kendi kurucu hatıralarının öyküleri, burada ben bunları olsa olsa merakla dinlerim, hem de benim belleğimin, benim kimliğimin temel taşlarını oluşturan olayların da farklı öyküleri var o kişide. Dolayısıyla başkası benim için hem Öykümdeki, öykümün içindeki başkasıdır. Hem de öykümü farklı bir şekilde kendime anlatma imkanıdır. Yani karşımdaki kişi anneme olayı farklı anlatıyor. Hatırlıyor musun işte böyle böyle olmuştu diyorum kardeşlerime. Birbin annem duyuyor. Hayır diyor öyle olmamıştı ki. Hayır ya olur mu öyle olmuş? Tabii ki bal gibi öyle olmuş Hayır öyle olmamıştı diye ve ısrar ediyor. İşte başkasının öyküsü daima aynı olayı farklı bir şekilde anlatma imkanı sunar. Burada Ricœur aynı olayı farklı şekillerde anlatmak diyor. Bunun Ricœur'un çeviri felsefesindeki dengi aynı kavramı farklı şekillerde çevirebilmek imkanıdır. Mükemmel çevirinin yasını tuttuğumuzda. Yani buna Ricœur échange de mémoire. Bellekler takası diyor. Bellekleri değiştirme. Yani ben başkasıyla yüzleştikçe aynı olaylar üzerine ondan da o öyküsel kimliğin parçalarını oluşturan onlar ondan da yeni detaylar yeni doneler alarak onları kendi öyküme dahil ederek e, bellekler takasına bulunuyorum. Yani bir şeyden vazgeçiyorum ve ondan bir şey alıyorum ve bu benimle onun arasında bir etik ilişki kuruyor ve öykümü yani kendi kimliğimi yeniden şekillendirmemi mümkün kılıyor. Oysa burada bel, kişiselle toplumsal arasında bağlantı kurduk ve Rikör için bu öyküsel boyut Kişiden, bireyden bağımsız olarak toplumsal bellek için, tama, yani toplumsal belleğin tamamı için de geçerlidir. Toplumsal belleğin tamamı için de geçerlidir. Yani toplumsal bellek kendini, toplumsal kimlik, toplumsal bellek vesilesiyle kendini tanımlar. Bunu da öyküler vesilesi. Yani her toplumun, her grubun bir takım öyküleri vardır. Bu öyküleri romanlarda anlatır, tarih kitaplarında anlatır, efsaneler anlatır, masallar anlatır. E, kitaplarla bunları anlatır ama bir toplumun kimliğini oluşturan bu ortak öykülerdir. aynı olay, olayların ya benzer öyküleri ya da farklı öyküleridir bellek sadece geçmişin izlerini muhafazasını sağlayan psikofizyolojik bir yeti değil çeviri. bellek sadece geçmiş, geçmişin pardon izlerini muhafazasını sağlayan psikofizyolojik bir yeti değil öyküsel işlevi olan Temel kendini koruma kapasitesidir. Öyküsel işlevi olan temel kendini koruma kapasitedir, kapasitesidir. Nedir peki bu öyküler? Sayelerinde hayatımıza anlam verdiğimiz öykülerdir. Sayelerinde hayatımıza anlam verdiğimiz öykülerdir. Sürekli tekrar anlatarak işaret dediğimiz olayların hatırlanmasını mümkün kılan öykülerdir. Yani sürekli tekrar tekrar anlattığımız ama tekrar tekrar anlattığımızda Bazen farklı anlatmaya başladığımız ve bu farklı anlatımların da yavaş yavaş gel gelenekleştiği ve yeni öyküleri yol açtığı öykülerdir. Ee, peki neden ee, bellek, toplumsal bellek daima öyküseldir? Çünkü toplumsal belleği tanımlayan ve toplumsal bellekte bireyle toplum arasındaki ilişkiyi kuran dildir. dildir. Yani benim başkasıyla ilk ilişkim dilsel bir ilişkidir. Oysa tıpkı daha önce zamansal bilincin tamamının öyküsel olduğunu söylediğimiz gibi dilsel yeti de Öyküsel bir yetidir. Yani ben dili kullandıkça öyküler kurarak dilimi kullanırım. Ve dilsel bir şekilde dünyayı ifade ederim. Bu durumda belleğimiz daima başkalarıyla karışıktır diyor. Ve bu toplumun da öyküsel kimi yani tıpkı bireyde burada simetrik bir şekilde birey için dediklerinin tamamını rekort, toplum içinde de söylüyor. Benzer şekilde toplumda da öyküsel kimlikle kimlik sorusuna cevap vermek işte o kimsin ve nesin? Veya kimsiniz artık toplumda bahsediyorsak ve nesiniz Soru, sorularını karıştırmayıp burada yine tözsel cevaplardan sakınmayı mümkün kılar diyor İkör. Okuyorum bir grubun bir kültürün bir tup, toplumun bir ulusun kimliği bir değişmez sözün veya bir sabit yapının kimliği değil anlatılan bir öykünün kimliğidir. Anlatılan bir öykünün kimliğidir. Ee, burada benim karşı çıktığım diyor tırnak içinde kültürel kimliğin dondurulmuş kibirli algısıdır. Çünkü bu dondurulmuş versiyoda tabii ki bir kibir var. Ee, diyor, Fransız. Kibir var diyor. Ama tıpkı yine kişisel boyutta olduğu gibi burada aynı zamanda e, manipülasyon riskleri de var. Yine toplumsal bellekte de manipülasyon riskleri var. Yani suistimal riskleri. Çünkü e, her tür kullanımda olduğu gibi yanlış kullanma riski var ve az fazlalık pardon faz, eksi e, e, bellek fazlalığı ve bellek eksikliği riski var. Bellek fazlalığı, bellek eksikliği. Bu kitabın hemen hemen ilk sayfalarında geçiyor bu. Benim sorunum bellek değil, bellek kesinlikle gerekli. Bellek kesinlikle gerekli. Sorun belleği tam bir denge üzerinde düşünmek ve bellek fazlalığına ve bellek eksikliğinde karşı çıkmak. Çünkü her durum, her iki durumda da o tözsel tanıma yeniden düşmüş. Yani kimsin, yerine nesin sorusuna yeniden kaymış oluyoruz. Üçtür e, bellek suistimali var. Engellenen bellek, pardon memoire en peşet, manipüle edilen bellek, memoire manipüle ve zorunlu bellek. E, kötü niyetle yönder, yönlendirilen bellek, memoire commande. Üçüncü hızlıca ele alacağım. Engellenen bellek tam birese bellekteki toplumsal boyut. Yani tıpkı kişi, kişisel seviyede psikolojik terapiyle engellenen belleği keşfetmeyi ve tromayı aşma imkanı olduğu gibi Toplumsal seviyelerde aynı hastalıklar mümkündür diyor İlker. Eski şan ve şöhretini kaybeden insanın travmasının dengi eski şan ve şöhretini kaybeden toplumundaki travmayı yol açabilmesidir diyor. Ee, aşağılanmaların öyküyü farklı şekilde yönlendirmesi ve bu öykünün pozitif versiyonunun artık imkansızlaşmasıdır. Tıpkı Tepki olarak da geçmişin sürekli tekrar edilmesi, yüceltilmesi cevap verilir bu durumda diyor. Tıpkı bireysel bellekteki toplumsal belleğin tam dengidir bu. İkincisi manipüle edilen bellek, bu manipülasyon ideolojidir. Bir göre, göre Bir görüş veya anlayışın meşrulaştırılmasıdır. Bu kurucu olayların farklı bir şekilde anlatılmasıdır. Yani öykünün, ha burası çok önemli... Daha önce öyküsel kimlikte hem bireyde hem toplumda selektif bir boyut var demiştik. Yani seleksiyon yapma imkanı var. Seçiyorum, şunları hatırlıyorum ve sen benimle hep böyle davrandın zaten diyorum. Bunu söylediğinde şu olayları ve bu olayları tabii ki unutuyorum. Ha, bu seleksiyon imkanı hem pozitif, çünkü sürekli yeni hatıralar vesilesiyle öykü yeniden kurma imkanı var. Hem de negatif, çünkü bilinçli bir şekilde bilinçli bir şekilde bazı olay, olayları görmeme ihtimali var. Bu da bir bellek manipülasyondur. Her öykü çünkü her öykü selektiftir. Ee, üçüncü e, tür e, şey manipülasyonda zorunlu bellektir. Bu da her diğer ikisinin ilk iki engellenen bellek, manipüle edilen edilen bellek, belleğin artık bir alışılmış versiyonu yani bir artık tabi iyileşmiş, doğallaşmış, kurumsallaşmış ve artık insanın bunun hiç farkına varmamasıdır. O kadar normalleşmiştir ki bu bellek manipülasyonu. Peki bu manipülasyonlara karşı nasıl Yani terapinin dengidedir tarih, tarih bilimi. Yani arşivlerle yüzleşme, izler. Burada rikör şeyin başında konuşmanın başında üç tür iz olduğunu söylemiştik: kortikal izler, psikik izler ve belgesel izler. Burada işte belgesel izler vesilesiyle psikik izlerdeki sorunlara cevap veriyoruz diyor. Burada aslında e, kısaca Rikör'ün ne anlamda de ele aldığını bunu geçiyorum. E, Rikör'ün e, tarih kuramından bahsedecektim ama e, ondan bahsetmeyeceğim. E, ama tarih şeyden hatırlama için bu hatırlamanın aktif bir eylem olması için çok önemli bir imkandı. 5 dakikamdan. Söylediğim gibi sen yorulana tamam. kadar. <gülüyor> Aslında yoruldum da e, yorulma iznini kendime vermiyorum. Hı. Yok ya yorulmadım ya. Yok yok. Şu anda sadece bahsetmediklerimi hatırlıyorum. Ee, <gülüyor> onların yasını tutuyorum şu anda. Ama şöyle bir şey var. 40 sayfa var. Gurur. Ama sayfa var. en başta bize bir vaat de bulundun. Söz <gülüyor> <gülüyor> Saat verdin mi? Yani kim, yani. Bir de kimliğini oluşturduğunu söyledin. Yani. <gülüyor> e, <gülüyor> Reklam arasından sonra ne oluyoruz? Şimdi bu aktif bellek imkanını Ricœur 2 kavram açısından ele alıyor. Yani bu hatırlama imkanı, tarih vesilesiyle hatırlama. Memoir répétition, Memoir Souvenir İklimi Tekrarlama Hafıza ile Anı Hafıza. Tekrarlama Hafıza, Anı Hafıza. Tekrarlama Hafıza tıpkı patolojik durumlarda yani trauma durumlarda o eylemle insanın bastırılmış anıyı, bastırılmış hatırayı eylemleriyle tekrar ettiği gibi ve onun bir türlü onu aşamaz, aşamadığı gibi toplumsal boyutta da e, tekrar ede ede o e, hatırayı bir şekilde, travmatik hatırayı canlandırıyoruz, canlı tutuyoruz. Bu tekrarlama hafızadır. Peki bu tekrarlama hafızanın zıttı nedir? Yani tarihte geçer olan zıttı nedir? Anı hafıza. Memuasubniyya. Bu da aktif, ayırt edici, sorgulayıcı bellektir. Aktif, ayırt edici, sorgulayıcı bellektir. Belgesel tarihin nesnelleştirici gücüne başvurmaktır. Bunun bir zor iş olduğunu söylüyor e, Rikör. Çünkü e, izleri bulmak zor, onunla yüzleşmek zor. Burada bu e, hem kişisel bellek için hem toplumsal bellek için çok zor olduğunu, toplumsal bellek için daha zor olduğunu çünkü psikanalizin sunduğu imkanların toplum için yani, yani terapistle kurulan ilişki özellikle transfer ilişkisinin Toplumsal bellek için geçersiz olduğundan dolayı toplumsal bellekte o travmaları aşmanın çok daha zor olduğunu savunuyor Dikör. Bunları da geçiyorum. Yoksa çok uzun sürecek. Evet. Neden tarih önemli? Çünkü tarih bize yeni bilgiler verir tabii ki ve o çok ciddi bir imkandır ama aynı zamanda yeni öyküler yazma imkanı sunar. Tarih bize yeni öyküler yazma imkanı sunar. Aynı olayları başka türlü anlatmanın daima mümkün olduğunu öğreniriz tarih Aynı olayları sürekli başka türlü anlatmanın mümkün olduğunu bu benim için diyor Rikartan'daki içinde büyük hermetik bir ilkedir. Büyük hermetik ilkedir. Yani aynı olayları farklı anlatma e, imkanı. E, toplumsal öyküsel kimlik de 2 değil 3 boyut var. Öykünün toplumsal bellek için gerekliliği, öyküde e, seleksiyon boyutu ama daima farklı anlatma imkanı olması. Bu üç boyut negatiften, pozitiften negatife, negatiften yerine pozitife e, geçişi sağlıyor. Yani e, özetliyorum, e, yarım saat önce ne anlamda öykünün selektif olduğunu söylemiştik kimliği oluşturduğumuzda. Bu pozitif bir şeydi. Yani e, ben özgür bir şekilde... Kendi öykümün, nelerin kendi öykümün parçası olduğuna karar veriyorum hatıralarımda. Bunun manipülasyona da yer verebileceğini gördük e, az önce. Çünkü e, o zaman başka türlü anlatma imkanı var ve bu öyküler arasında e, şey e, hatıralardaki seleksiyonda manipülasyon riski var. Ama aynı zamanda bir burada kalmıyor. Yine de öyküden vazgeçmeyelim diyor. Yine de öyküsel kimlikten vazgeçmeyelim. Çünkü... Daima farklı şekilde anlatma imkanı sunar bu öyküler. Öyküler tarihle ve başka öykülerle sınamak gerekir. Öyküleri pardon tarihle ve başka öykülerle sınayıp yüzleştirmek gerekir. Yani burada hem kendim için kurucu olaylar kendi kurucu olayların öykülerinin farklı anlatımları hem de başkalarının kendi öykülerinin farklı anlatımları arasında bir buluşma olması gerekir diyor. Yani etik imkan sadece bur burada. Başkasıyla öyküler vesilesiyle, öykülerin imgelemsel e hayali e alandaki o esnekliği, elastis elastisitesi vesilesiyle buluşma imkanı. Hem kendi kurucu öykülerimizi başkalarının anlatmasına izin vermemiz gerekir. Kurucu öykülerimizi başkalarının anlatmasına izin vermemiz gerekir. Yani buradaki bir deposesyon ilişkisi olma. E sahiplenmeden vazgeçme. Ee, bu benim öyküm, bu benim hatıram. Sen anlatamazsın. Ben böyle olduğunu hatırlıyorum. Kişisel belleklerine görecekler. Hayır. Ötekine, başkasına kusura bakma ama böyle olmamıştı. Veya sen bu olaydan e, şu boyutu tamamıyla yok sayıyorsun deme hakkını vermek. Çünkü benim değildir. Ne demiştik şeyin başında, konuşmanın başında? Geçmiş olan, artık yok olan bir şeyin izi. Ben, benim olan sadece o izdir. Yani o duygudur. Bırakılmış o duygusal izdir. Olayın kendisi benim değildir ve başkasına başka bir iz bırakmıştır. Ona o hakkı tanımak. Hem de başkalarının anlattığını kendimiz anlatmak. Bu da önemli. Burada kitabın sonunda Elal Yürükör. Hem kendi öykümü başkasının başka şekilde anlatmasına izin vermek. Hem de genellikle benimle ilgili sürekli başkalarının anlattığı öykülere karşı çıkıp da Hayır bir de ben konuşacağım deyip de kendimiz anlatmak. Olur ya bazen işte ya bu bizim çocuk böyledir işte hep bu böyle yapmıştır biraz çekingendir şöyledir bizim çocuk şöyledir şunu yapmıştır ya bir zamanlar böyle olmuş, hep ötekiler anlatır o olayı hep ötekiler anlatır o öyküyü. Burada tıpkı Kant'ın e, aydınlanma kuramı olarak kendi kendi aklını kullanmayı cesaretini göster dediğimiz gibi diyor Rikör kendi öykünü yazma cesaretini göster kendi öykünü kendini yaz. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak. Yani bu, burada bu bağlamda ben kendi öykümden emin olduğumda başkasının o öyküyü farklı şekilde anlatmasına izin veriyorum. Ben kendi öyküme hiçbir zaman için sahip olmadığımda da ve sürekli başkalarından o öyküyü dinlediğimde de o öyküyü kendim yazma cesaretini gösteriyorum. Bu les belleklerin takası dediği tam olarak budur. Ve son kısma geldik. Yani. Az kaldı. Bir şey diyebiliriz. Tamam da bellekte aynılık pardon ah, kimlikte e, bireysel boyut toplumsal boyut arasında simetriden bahsettik bireysel boyuttaki e, aktif boyutu gördük aynılık boyutunu gördük terapinin tarihle denk olduğunu gördük ama toplumsal bellekte bireysel bellekteki vaadin dengi ne hatırlıyorsanız farklı olmamız sağlayan verdiğim sözdü e, peki toplumsal bellekte o verdiğim sözün dengi nedir ütopyadır Ütopyanın gerekliliğini vurguluyor bunu çok güzel metinleri alıyor İdeoloji ideoloji ve ütopya diye. ideoloji ideoloji ve ütopya metninde ee, ütopya sayesinde ben toplum bir toplum olarak kendi kendine söz verir o sözü tutmaya çalışır ama Tıpkı kişisel bellekte o verilen söz geçmişten bağımsız olmadığı gibi toplumsal bellekte de Toplumun kendine verdiği söz geçmişinden bağımsız değildir. Buna Ricœur çok beğendiğim bir deyimle e, les promesses non tenues du passé diyor. Les promesses non tenues du passé geçmişin tutulmamış sözleri. Geçmişin tutulmamış sözleri. Yani bellekte biz geçmişimizde tutulmamış kendi geçmişimizde toplumsal geçmişimizde tutulmamış bir takım sözlerimiz var. Onları o sözleri tutmaya çalışıyoruz. Ve ütopya budur Ricœur için. E, Geçmişin tutulmamış vaat ve yaralı belleği için terapinin üç boyutlu olduğunu söylüyor. Geçmişin tutulmamış sözlerini hatırlamak, ütopya yani değişim imkanı hatta bu e, yeni ütopyalarda kurabilmek ama o geçmişin devamıyla onu imgelen vesilesiyle kırarak yeni ütopyalarda kurabilmek ve yeniliği entegre etmek, yeniliğe yer verebilmek. Üçüncü boyut. Bellek ve geçmişin sözleri, bu üç boyutu hızlıca el alacağım ve bitireceğim. Bellek ve geçmişin sözleri, burada Ricœur toplumsal vaatlerin takipçisiyim diyor. Toplumsal vaatlerin takipçisiyim. Bireysel belleği, toplumsal belleği bağlayan geçmişin tutulmamış sözleridir. Kültürlerin ve geçmiş dönemlerin rüyalarını ve umutlarını temsil eden vaatlerdir. Kültürlerin ve geçmiş dönemlerin rüyalarını ve umutlarını temsil eden vaatlerdir. Bunların borçlu devam ettiricisiyim. Bunların borçlu devam ettiricisiyim. Vade sadık kalmak, yani birinci bölümde gördüğümüz vade sadık kalmak, geçmişin gelecek için sözüne, geleceğine sadık kalmaktır. Burada e, defleş, de fütürite, e, e, geleceklik oklarından bahsediyor. Geleceğe atılmış oklar var diyor. Her dönemde geleceğe atılmış oklar var ve Ütopya'yı mümkün kılan Bellek sayesinde bu geleceği atılmış ok, okları hatırlamam gerekir. Bu kesinlikle bir geçmişi muhafaza etmek değildir ki orada. Kesinlikle geçmişi muhafaza etmek değil. Geçmişin imkanlarını ingeleme vesilesiyle hayal vesilesiyle geliştirebilmektir. E, bellek ve gelecek okları geçmiş sadece bitmiş, değişmeyene bir şey, değişmeyen bir şey değil, canlıdır. Bellek sayesinde canlılığını korur. Bellek geçmişteki gelecek oklarını hatırlamayı sağlar. Atılmamış veya yörüngesi engellenmiş okları hatırlamayı sağlar. Bellek bunları Hatırla, geçmişe yönelmek geçmişin yönelmiş olduğu geleceklere de yönelmektir. Geçmişe yönelmek geçmişe yönelmek aynı zamanda geçmişin yönelmiş olduğu geleceklere de yönelmektir. Dolayısıyla bu yani bir ayna söz konusu söyleyin. Burada ayna bilinçli bir Ricœur bu ayna metaforunu kullanmıyor ama refleksiyondan çok bahsediyor ama Frans Fransa'nın refleksiyonu yani çıkıp geri gelme geri do, do, dönüşümlü, dönüşümlü geri, düşün. Heh, dönüşümlü yansıma düşünce. Yani. Yansıma. Refleksiyondan bahsediyor. Yani kendi kendim olabilmem, kendimin refleksiyonunu mümkün kılabilmem, geçmişte geleceğin aynasını görebilmemdir. Yani ideolojide ütopyanın aynasını, ütopyanın yansımasını görebilmemdir. Hiçbir düşünce, söz sıfırdan başlamaz. Felsefe daima bir takım ön varsayımlarla başladığı gibi, devam ettiği gibi, ütopyaya da mümkün kılan bir takım ön varsayımlar vardır. Yeniden yorumlar mümkündür. İnsanlar rüyasız, toplumlar da ütopyasız yaşayamaz. İnsanlar rüyasız, toplumlar da ütopyasız yaşayamaz. Burada dikiyor bu ideoloji ve ütopi kitabından bir alıntı. Bunun bilinçli olduğunuz düşünüyorum bu metaforun. Yani toplumdaki ütopyayı bireyde rüyaya benzetmesi. Çünkü Rüya'dan kendisi de psikanaliz üzerine çalışmalarında çok bahsetti. Oysa psikanaliz de işte engellenmiş geçmişin izlerini taşıyan e, patolojik versiyondur. Bu anlamda bu bağlamda dokunmak gerekir. İnsanın insanlar rüyasız toplumlar ütopyasız yaşayamaz. Burada çok güzel bir ütopya-ideoloji denkliğinden bahsediyor İhkör. Ve hemen hemen ideoloji ve ütopya denkliği bizim daha önce bireysel bağlamda e, bellekteki aynılık ve vaatteki farklılık başkalık boyutunun e, toplumsal kolektif versiyonudur. İdeoloji aynılıktır. Bir gruba ideoloji sayesinde bir sabitlik kazandırmaktır. Bir kimlik vermektir. O toplumsal e, düzeni sağlamaktır e, ideolojinin fonksiyonu. Bu bağlamda ideoloji kesinlikle negatif bir anlamda kullanmıyor İhkör. İdeoloji gereklidir. Çünkü topluma kimliğini sağlayan odur. ideolojidir diyor. Nasıl o öyküler vesilesi. E, bellek artı ideoloji toplumsal düzeni sağlayandır. Kovezyon sosyal toplumsal düzeni sağlayandır. E, topluma bir bütünlük oluşturma imkanı sunar, sunar. Kendini bir imgede temsil etme imkanı sunar toplumda ideoloji. Bütünleştirme işlemi vardır. Özellikle anmalarla bir, herhangi bir bayramı, bir olayı bir doğumu, bir ölümü toplum andığında öyküler vesilesiyle andığında bu ideolojidir diyor ve toplumun varlığını sürdürebilmesi için kesinlikle gereklidir. Ama ideoloji yetersiz, ütopya da gerekiyor. Ütopya da gerekiyor. Çünkü ideolojide tıpkı bellekte bellek gerekli olmasına rağmen bellek manipülasyonları olduğu gibi ideoloji gerekli olmasına rağmen ideolojinin manipülasyonları söz konusu. Bu da bellek fazarıdır. Yani manipülasyondur. İdeolojiyi artık o kimlikten neliye geçiştir. Kapalı bir tözsel tanımlamadır bir grubun kimliğini. Burada da işte ütopya, ütopya gerekliliği. Ü, ütopya ideolojinin zorunlu tamamlayıcısıdır. Ütopya ideolojinin zorunlu tamamlayıcısıdır. İdeoloji gerçeği muhafaza eder, ütopya ise onu sorgular. İdeoloji gerçeği muhafaza eder, ütopya ise onu sorgular. Yani ne ütopyasız e, ideoloji, ütopyasız ideoloji boş rüyadır diyoruz. Yani e, aynılık olmadan, bellek olmadan, birikim olmadan, miras olmadan, o hatıralar olmadan sürekli başkalaşma arzusudur e, e, ideolojisi ütopya. Ütopyasız ideolojide işte kimlik sorusuna ne cevabı vermektir? Yani sürekli o aynılık arayışıdır, o sabitleştirme arayışıdır. Bu e, dolayısıyla Rikör ikisi arasında bir tamamlanma ilişkisi. imgelem vesilesiyle e, çünkü Ütopya'nın temel unsuru hayal gücüdür. Hayal gücü vesilesiyle toplum yeni öyküler kurma cesaretini gösterir. İmgelem dünyada daima başka şekilde varılma imkanları olduğunu sürekli hatırlama imkanını sunar. Kendini yeni imkanlar tarafından kaptırma gücü, karar verme ve tercihte bulunma gücünden önce gelir. Bu anlamda Ütopya ideolojiye muhtaçtır. E, İdeoloji de Ütopya'ya muhtaçtır. İdeoloji de Ütopya'ya muhtaç. Çünkü öbür türlü tirani olur diyor. Tiranlık olur diyor. E, tiran bir düzene düşeriz. İ, yani ideolojinin manipülasyonuna düşeriz diyor. Eğer Ütopya olmazsa. Hayalinin hapisi gerçeği gerçeğin hapisinden beterdir. Hayalin hapisi gerçeğin hapisinden beterdir. Zira onda gerçeğin zorlukla zorlukları da yoktur. Gerçeğin zorlukları yoktur. İdeolojinin kurduğu bu hayali bir hapistir. Onun için Ütopya şart. Ama Bireysel kimlikten toplumsal kimliğe geçiş aynı zamanda bireydeki başkalıktan karşısındaki başkalığa geçiştir. Okuyorum Rikör'den bir alıntı. Bizdeki başkası dışımızdaki başkası için bir şeyler yapmamız için bizi sorgular. Bizdeki başkası yani bizdeki başkalık boyutu karşımızdaki başkası için bir şeyler yapmamız için bizi sorgular. Burada Rikör'ün demek istediği bu ideoloji topya boyutundan bitirmek gerekirse eğer... İlk öle göre geçmişi hatırlamak, yani o hatıraları hatırlamak, geçmişin o nelik boyutunu, o sabit boyutundan ziyade geçmişin imkanlarını hatırlamaktır. Yani o ok, geleceğe atılmış oklarını hatırlamaktır. Öbür türlü yine ideolojiye düşmüş oluruz ve manipülasyona düşmüş oluruz veya patolojiye, kişisel olarak da hastalığa düşmüş oluruz. bitiriyorum şey toplumsal, boyuttan bireysel boyuta geri gelmek gerekirse, kendiliğin, kendiliğin tanımının etik bir boyutu sunuyor Ricœur bu bellek sorgulamasıyla. Yani Ütopya ve Vaat öyküsel kimlikten etik kendiliğe geçişi sağlar. Öyküsel kimlikten etik kendiliğe. Nedir bu etik kendilik? Bu başkalaşmanın, bu farklılaşmanın bir yönü olması. Bu da Ricœur'e göre öyküsel kimlikten kendiliğe geçiş, yani kendim olmayı öğrenmem sorumlulukla mümkün olur. Responsabilite. Sorumlulukla. Ricœur Fransça bir kelime oyunu yapıyor. Responsibility biliyorsunuz. Respondan yani cevap vermeden geliyor. Sorumlu olmak daima bir şeyden bir kişiye cevap vermek. Bir şeyden sorumlu olmak ve bir kişinin karşısında sorumlu olmak. Yani kendisi olan belleğini ve geleceğini hatırladığında bir şeyden sorumludur. Tabii ki bu kendisine verdiği sözden sorumlu olandır. Kendinin istikrarı. Bir kararın sonucudur. Kendinin istikrarı, desizyon diyor. Bir kararın sonucudur. Likör, öyküsel kimlikten gerçek kendiliğe geçişin, gerçek kendilik, ipseite veritab, gerçek kendiliğe geçişin daima bir cevap aramakla mümkün olduğunu, o cevap birine cevap vermek ve bir şeyden cevap vermektir. Bu da ama bu söz verdiğim ve hatırladığım sözdür. Bir taraftan Ütopya ile diğer taraftan da ideoloji ile. Bu kadar. Teşekkürler.